Zikrullah'ın şartları var. Bir ahlaki durumun var. Bir evrad-ı eskârın şartı var. İkisi bileceği olmazsa şey adam, adam olmaz. E, haram yesin. Zina etsin. Göz zinası yapsın. Gıybet etsin. lav olsun. efendim liyatla meşgul olsun. Sonra tesbih etsin. Kıymeti olmaz o. Münafık ileri alerettir. Kıbrı'ya karşı oturacak, Dilistle oturacak, Abdestle oturacak. Gözünü, dilini, kalbini, kulağını, ayaklarını, elini Allah'ın menhiyatından ne edecek. Yapmayacak yani. Ve hakkın celalinden korkarak bunları yapmayacak. allah Teala Teala'ya yapılan ibadet ve taatlerde Allah'a severek yapacak. Nimet dilecek. Gangare edilmeyecek. Nimet dilecek. Ondan sonra yalan söylemeyecek. Haram yemeyecek. Gözüyle etmeyecek bu ayrı gıybet dinlemeyecek, yiyecek, ikilate düşecek, sebet miyecek. E sonra abi bu adam ilerlemiyor. Böyle olması olmuyor. Dilemez onun. Herdi Allah'a sörüştü. Böyle bu şekilde Şartları var. Olmadı, olmaz o. Bir şey olmuyor. Şu şey olmaz. Şu şad olmaz hiç. Geldi geliyorsa burada. Mesela şad olması lazım. Sadrı şerh olmalıdır. Tevhid nurunu görmelidir dirişilmesi bir tatmalıdır. Allahü Teala gene işte böyle takliden yaptığımız halde gene birçok büyüklerde bulunuyor gene vallahi Şeyhullah evem şefaatleriyle himmet veriyor başka ama istiyoruz ki biz yani büyüklerimiz de sol diye seviyorlar yolcusu olmamızı.